Feyzül Furkan, Kur'an-ı Kerim ve Açıklamalı Meali Hud Suresi 61-123. ila Ayetler Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla 61. Ayet Semud kavmine de kardeşleri Salih'i gönderdik. Salih dedi ki, Ey kavmim, Allah'a kulluk edin. Çünkü sizin ondan başka hiçbir ilahınız yoktur.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 O da selam dedi. Çok geçmeden onlara kızartılmış bir buza getirdi. İbn Abbas radıyallahu anh'tan bu meleklerin Cebrail aleyhisselam, Mikail aleyhisselam ve İsrafil aleyhisselam olduğu rivayet edilmiştir. 70. ayet. Fakat İbrahim ellerinin ona yemeğe uzanmadığını görünce onları yadırgadı ve onlardan yana içine bir korku düştü. Onlar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 13 sene önce Hazreti Hacer'den doğmuştu. 72. Ayet İbrahim'in karısı Vay başıma gelenler! Ben bir koca karı, şu kocamda bir pir iken çocuk mu doğuracağım? Doğrusu bu pek şaşılacak bir şey, dedi. 73. Ayet Elçi melekler dediler ki, Allah'ın işinden dolayı hayrete mi düşüyorsun? Ey ev halkı! Allah'ın rahmeti ve bereketi üzerinizedir. Şüphesiz o, övülmeye layıktır, şanı yücedir ve iyiliği boldur. 74. ayet. İbrahim'den korku gidip kendisine çocukla ilgili müjde gelince, Lut kavmi hakkında affedilmeleri için bizim elçilerimizle tartışmaya başladı. 75. ayet. Çünkü İbrahim hakikaten çok yumuşak oylu, çok duygulu ve Kendisini Allah'a vermiş bir kimseydi 76. ayet Elçilerimiz Ey İbrahim Bundan vazgeç tartışma Çünkü Rabbinin emri gelmiştir Onlara artık geri çevrilmez bir azap Muhakkak gelecektir Dediler 77. ayet O elçilerimiz delikanlı şeklinde Lut'a gelince Lut onlar yüzünden Endişelendi ve göğsü daraldı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 ''Allah'a hürmetiniz olsun, azabından sakının, misafirlerim yanında beni utandırmayın, İçinizde aklı başında bir adam yok mu?'' dedi. Onları nikahlayın. Sa'd bin Cübeyre göre, Lut'un burada kastettiği kendi öz kızları değil, kavmenin kızlarıdır. Onları kendisine nispet etmesi de, her peygamberin kendi kavminin manevi babası hükmünde olmasındandır. Lut aleyhisselamın iki kızı vardı. 79. Ayet Dediler ki, senin kızların üzerinde hiçbir hakkımız bulunmadığını elbette bilirsin. Sen, bizim ne istediğimizi de pekala biliyorsun. 80. Ayet Lut, keşke size karşı bir gücüm olsaydı veya sarp bir kaleye sığınabilseydim, dedi. 81. Ayet Elçi melekler dediler ki, ey Lut, biz senin Rabbinin elçileriyiz.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 O yerin üstünü altına getirdik ve üzerine de pişirilmiş balçıktan yayılıp istif edilmiş ve Rabbinin katında nereye ve kime isabet edeceği damgalanmış taşlar yağdırdık. O taşlar her zaman zalimlerden de uzaklaşmış değildir. 84. Ayet Medyen'e de kardeşleri Şuayb'ı gönderdik. Onlara dedi ki, Ey kavmim Allah'a kulluk edin.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 ya ben Rabbimden bir delille gelmişsem ve o kendinden daha güzel bir rızık helal kazanç lütfetmişse bu durumda ona hiyanet edebilir miyim? Size yasak ettiğim şeyleri kendim yaparak size aykırı davranmakta da istemiyorum. Sadece gücüm yettiğince sizi düzeltmek istiyorum. Başarım ancak Allah'ın yardımıyladır. Ancak ona güvenip dayandım ve yalnız ona yönelirim.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 İlahi hükümleri kabul etmeyip, hükümranlığı sayesinde Rabbini ilan etmiş ve Allah'a rakip bir tavır almıştır. 98. Ayet Kıyamet günü Firavun, kavminin önüne düşer, artık onları suya götürür gibi ateşe götürür. Vardıkları yer ne kötü yerdir. 99. Ayet Onlar burada da kıyamet gününde de lanet cezasına tabi tutuldular.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 Ancak sayılı bir müddete kadar erteleriz. 105. Ayet O gün gelince hiç kimse, onun izni olmadan konuşamaz. Onların kimi bedbaht, kimi de mesuttur. 106 ve 107. Ayet Bedbaht olanlar ateştedirler. Orada onların çok feci, iniltili ve haykırışlı nefes alıp vermeleri vardır ki, onlar gökler ve yer durdukça,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 Güvenip dayanmayın. Sonra sizi de ateş dokunur. Sizin Allah'tan başka dostunuz yoktur. Sonra size yardım da edilmez. 114. Ayet Gündüzün iki tarafında, öğle ve de ve gecenin gündüze yakın üç vaktinde, akşam, yatsı ve sabahta dosdoğru namaz kıl. Muhakkak ki iyilikler, beş vakit namazın sevabı, aradaki kötülükleri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 Rabbin yaptıklarınızdan asla habersiz değildir. Yüce Allah'ın kulu olma ve rızasına kavuşmayı isteyenlerin Kehf suresinin 110. ayetinde buyurulduğu gibi salih amel, onun rızasına uygun iş ve harekette bulunması, sonra da ona tevekkül etmesi, teslimiyet göstermesi lazımdır. Feyzül Furkan Kur'an-ı Kerim ve açıklamalı meali. Hud suresi 61 ila 123. ayetleri dinlediniz. Meali okuyan Erol Eren. Dipnotlar Fatih Özku